Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, geçen hafta hepiniz fark etmişsinizdir. Ee, sohbetimizin son 10-15 dakikasında e, bağlantı kesilmiş fakat ben hala anlatmaya devam etmişim. E, fakat onun kaydını aldık biz inşallah e, kardeşlerimiz onu podcast yapacaklar yaparlar oradan takip edebilirsiniz bugün sizlerle Elmalı Hamdi Yazır'ın e, Hak Dini Kur'an Dili isim tefsirinde Fatiha Suresinin tefsirinden kaldığımız yerden e, devam edeceğiz inşallah bu sizlerle birlikte e, 16. E, okumamız olacak yani e, tefsiri okuyoruz ve e, idrakimiz nispetince anlamaya anlatmaya çalışıyoruz ve bilhassa da bize ne düşüyor buradan onu görmeye çalışıyoruz birlikte. Evet arkadaşlar din tanımının e, kapsamını anlatıyordu bize. Önce dini lügat manası üzerinde durdu. Sonra ıslahi anlamını e, söyledi. Ondan sonra da şimdi e, o ıslahi anlamı tek tek e, anlamın içindeki terimleri cümle parçalarını e, tek tek ele alarak e, anlatıyor uzun uzun. Bir kısmını işlemiştik sizinle beraber ama şöyle ana hatlarıyla bir hatırlayalım kaldığımız yere bağlamak için. Dinin manayı marufu şudur demişti merhum elmalı hamdi yazır. Din, zevil ukulu, hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vaz'ı ilahidir. Şimdi bu tanımın, her bir e, kelime öbeği üzerinde tek tek duracak. Zevil, okul ne demek? Akıl sahiplerine hitap etmesine demek? Dinin hüsnü ihtiyarlarıyla yani kişinin kendi tercihiyle olması ne demek? E, hayırlara sevk etmesi ne demek? vaz ilahi olması, Allah tarafından konulmuş bir e, sistem olması, dinin ne demek? Bunları anlatacak. Zaten uzun uzun anlatacağı için de burada biraz tevakkuf edelim demiş. Burada şimdi bu tanımda biraz üzerinde Duralım demiş. Ben e, epey bir geriden aldım şu anda e, o yüzden e, detayları okumuyorum. Sadece o her bir bölümle ilgili kısa cümleler halindeki açıklamalarını okuyorum size. E, bir defa dinin şartı akıl ve ihtiyardır. Yani e, din e, bir insanın dininden bahsedebilmemiz için... Bir insanın bir dine tabi olduğundan bahsedebilmemiz için akıl sahibi olması gerekir ve o dine inanmayı kendi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle tercih etmesi tercih etmiş olması gerekir. Zira diyor burası önemli bence arkadaşlar çünkü burada bu noktayı çocuklarımız söz konusu olduğunda bilhassa gözden kaçırabiliyoruz bilhassa da dindar aileler. E, dindar aileler e, geçen de de söyledim galiba geçen hafta burayı işlerken e, çocuklarının işte benim çocuğum ya otomatikman dindar olur zaten hani zaten dindar olmasa da hani bu dine inanır yani diye so düşünüyor onu hiç e, e, orayı çalışma ihtiyacı duymuyor yani buraya bir, bir kontrol edeyim işte bir bakayım yani benim çocuğum hakikaten buna inanıyor mu, kitaba inanıyor mu, ahirete inanıyor mu? Onun üzerinde pek durmuyor da işte namaz kılsın, başını örtsün gibi daha görünen işaretler üzerinde duruyor. alam Dinin görünen nasıl diyelim zahirdeki yönleri üzerinde duruyor. Halbuki dindarlık nerede başlıyor arkadaşlar? İnanmak ve bu inancı kendi iradenle, kendi tercihinle seçmiş olmanla başlıyor. Bunun için Gazali bakın bize neredeyse bin yıl öncesinden, 900 küsür yıl öncesinden şöyle bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki her anne baba... Blue çağına eren çocuğuna dini anlatıp bu dine tabi olmayı teklif etmekle mükelleftir. Bu anne babanın sorumluluğudur. Yani ne yapacak işte aklı erdiği kadar kendi bildiği kadar Müslüman olmak ne demek? Ben Müslümanım dediğinde sen neyi kabul etmiş oluyorsun, ne demiş oluyorsun? Bunu böyle kendi bilebildiği kadarıyla ona anlatıp şimdi bu çerçevede yani bu kapsamı düşünerek gözünde bulundurarak Müslüman ol evladım demesi ve kelimeyi şahadeti ona getirtmesi anne babanın ebeveynlik görevlerinden bir tanesidir diyor Gazali merhum. Elmalı da diyor ki bu burayı tamamlarken dindar olmak için dini hem bilmek hem de sevmek lazımdır. Zaten biliyorsunuz geçen hafta üzerinde durduk din ve diyanet ayrımı yapıyor. Yani din Allah'ın indirdiği sistem. Allah'ın indirdiği e, her iki dünyamızı ilgilendiren ve bilhassa bu dünyadaki davranışlarımızın öbür dünyadaki sonuçlarını ilgilendiren bilgileri içeren bir sistem. Orada bir değişiklik yok. Yani orada hiç kimse oraya müdahale edemez. Orası insanların dindarlığından ayrı değerlendirilmesi lazım. Fakat biz bu dindarlıkla dini karıştırdığımız için yani şahıslarda gördüğümüz dini tezahürleri din zannettiğimiz için dine de küsebiliyoruz şahıslara olan kızgınlığımızdan dolayı. Mesela burası da son derece güncel bir yaklaşım. Ee, mutlaka o dönemde de tartışılıyordu bunlar. Çünkü 20. yüzyılın başları tam pozitivizm, materyalizm, bütün dünyada almış başını gidiyor. İşte, e, gerçekten çılgın bir dinden uzaklaşma var o dönemde. Efendim Elmalı Hamdiyaz'ın muhtemelen e, bu ayrıma dikkatimizi çekerken e, insanların... Çevrelerinde gördükleri dindar kişileri üzerinden dini tanımlamalarının tehlikesine işaret etmek için böyle söylüyor. Yani din insanlardan bağımsız olarak Allah'ın indirdiği bir bilgi sistemi, bir sistem sizden talep ettiği, inanmanız gereken şeyler var, yaşamanız gereken şeyler var, ahlakınızı dönüştürmeniz gereken şeyler var. Bir nizam yani din. Din. E, dindarlık ise kişinin o, o nizama, o sisteme ne kadar teslim olduğu, ne kadar e, hayran olduğu, ne kadar kendi iradesini o sisteme tabi olma yolunda kullandığıyla alakalı. Ve bu dinin yani akıl sahibi insanlara hitap ediyor, iradelerini e, kullandıkları takdirde iradelerini bu dine tabi olmak, bu dine inanmak en azından ilk adım olarak üzere kullandıkları takdirde efendim şey olacaklar, siz söyleyin dindar olacaklar. Çok affedersiniz bunun şarjını da takmam lazım. Hazırlamışım ama takmamışım. Evet. Özür görüntüdeki bitireme için. Ee, sonuçta ne demişti? Dinin tanımına tekrar dönelim. Zevil ukulu hüsnü ihtiyarlarıyla bu iki kısmı açıkladı şimdi. Bizzat hayırları sevk eden vaz ilahi, hayra sevk etme meselesi üzerinde duracak ve vaz ilahi olması yani Allah tarafından konulmuş olması üzerinde duracak. Dinin semeresi bizzat hayır olan amellerdir. Bizzat hayır yani e, içinde hiçbir e, şey bulunmayan, nasıl diyelim, şüphe bulunmayan, içinde hiçbir kirlilik bulunmayan, Pür hayırdır dinin neticesi, semeresi. E, dindarlık, e, samimi bir dindarlık doğru bir dinle birleştiğinde ortaya ha, bizzat hayır olan sonuçlar çıkar. Şu iş hakikaten bir hayırdır demek. Yani bizatihi hayır olması bir şeyin ne demek? Sade sana bana nispetle değil, zatında ve hak teala nazarında hayırdır demenin tabiri ahırıdır. Yani bir şey bir şey arkadaşlar zatında hayır olur ama bana hayır gibi gelmez. Bana hayır gibi gelir sana hayır gibi gelmez. Yani insanların hepsi de bu konuda hem fikir olmaz. Dolayısıyla sizin ve benim özür diliyorum bugün biraz böyle iki haftadır bir şeyler var bizde bakalım. Evet arkadaşlar görüntü için. Tekrar özür dilerim. Evet. Ee, size ve bana göre değil insanların nefsani arzuları efendim e, insanların nefsani arzuları e, sonra ne söyleyelim e, hayalleri hayalleri e, zayıflıkları efendim kendilerini hakkın ölçüsü gibi görmelerinden dolan, doğan dalaletleri şaşırdıkları noktalar yan, yanıldıkları noktalar bunlar Bunların etkisinde kalmadan doğrudan doğruya hakikatle birebir örtüşen demek hayır. Dolayısıyla ben hep şunu söylerim işte ayaklarımızın kaydığı gençlerimizin çok sorduğu sorulardan birisi de bu veyahut da sorguladıkları noktalardan birisi. Eğer bu kitap Allah katındansa arkadaşlar ki öyle olduğuna inanıyoruz. Bunun içinde nefsimizin hoşuna gitmeyecek şeyler olmasından daha tabii ne olabilir? Daha tabii ne olabilir? Yani çünkü nefis zaten hakikatle çarpışır. Nefis e, terbiye edilmemiş, çıplak haliyle yani eğitilmemiş haliyle nefis hakikate aykırı bir şeydir. Gerçeğe aykırı çıkarcıdır, menfaatçıdır, hazcıdır. Efendim sadece kendisini düşünür, hemen şimdi ister her şeyi beklemek istemez, zorlanmak istemez, çalışmak istemez, her şeyi hak ettiğini düşünür, her şeyin en iyisini, en güzeline hak ettiğini düşünür zaten. Yani böyle bir nefsin Allah'tan gelen hakikatle çatışması ve o Allah'tan gelen hakikatin bu nefsin hoşuna gitmemesi, yani bu kitabı okuduğunuz zaman nefsinizin zorlandığı yerler olmasıdır. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, gidişatını okuduğumuz zaman bizi, bizi sıkan, sıkan derken yani e, akli anlamda değil, e, nefsi anlamda yani nefsimizi sıkan, nefsimizin hoşuna gitmeyen şeyler olması terbiye edilmemiş nefis için söylüyorum bunu. Yani nefsi mutmainin ne için söylemiyorum. Nefsi emmarenin efendim hoşuna gitmemesi kadar doğal ne olabilir? Hatta bana sorarsanız böyle bir kitapta hakikaten insanların yani çoğunluğunun hoşuna gitmeyecek şeyler olması bile o kitabın hak tan geldiğini gösterir. Anlatabildim mi burayı bilmiyorum. Yani bize çekinmeden hakikati söyleyen bir merciden geldiğini ve tribünlere oynamadığını, gerçekten sadece ve sadece hakikati göstermek için gönderilmiş bir kitap olduğunu gösterir. Şu iş hakikaten bir hayırdır demek sade sana bana nispetle değil zatında ve Hak Teala nazarında hayırdır demenin tabiri aharıdır. Ve Hak Teala indinde hayır olan her işinde bir ecri, bir sevabı, bir mükafatı muhakkaktır. Din aynı zamanda mükafat demekti hatırlayın en baştan. Efendim yani e, sen nefsinle mücadele ediyorsun, ben, sen derken kendimi söylüyorum nefsinle mücadele ediyorsun. Efendim çevrenle mücadele ediyorsun, menfaatlerinle tabi nefsin içine giriyor hepsi, hazlarınla onları kontrol etmek, dürtülerini kontrol etmek zorunda kalıyorsun, bir fedakarlık yapıyorsun yani, acil zevklerini erteliyorsun bir kısmını, bir kısmından vazgeçiyorsun zaten külliyen haram oldukları için ve bunun karşılığı var Allah katında, mutlak surette bir karşılığı var. Yani ee, Hak Teala indinde hayır olan her işin bir ecri, bir sevabı, bir mükafatı muhakkaktır. Peki en büyük mükafat nedir? Onu söylüyor şimdi Elm Han'da yazır. İşte buralarda kalmıştık tam geçen hafta. Bu, e, bunun en büyüğü, mükafatın en büyüğü arkadaşlar onun rızasıdır. Allah'ın rızasıdır. Çünkü hani bir örnek vermiştim bilmem onu hatırlıyor musunuz? Geçen hafta e, neydi e, Bir mesela bir davet var arkadaşlar davet sahibisiniz siz mesela bu bir düğün olsun bir düğüne değil mi çok sevmediğiniz kişileri de çağırmak durumundasınız akrabanızdır işte hukukunuz vardır aranızda iş arkadaşınızdır ortağınızdır yani şey yapamazsınız ezip geçemezsiniz çağırırsınız. Ama bir de sizin razı ve hoşnut olduğunuz geldiği zaman gözünüzün içinin aydınlandığı ve hakikaten hani şeref konuğunuz olan birisi vardır veya birileri vardır. Allah'ın razı olduğuyla efendim razı olmadığını demeyelim ama hani Allah'ın tam razı olduğu kişi olmak... En, mükafatların en büyüğüdür arkadaşlar orada artık yani o, öyle bir muamele görürsünüz ki yediğiniz içtiğiniz şeye sandalyenin örtüsü var mıymış yok muymuş işte şuna buna bakmazsınız yani ee, ödüllere veya işte e, maddi hani bedeni hazla, e, hazlarınıza bakmazsınız işte burada tam burada arkadaşlar beni çok çok etkileyen çok hoşuma giden şu cümlesi geliyor rızayı hakkın en büyük vesilesi şimdi bakın baştan beri birbirine bağlayarak geldi hatırlayın din akıl sahiplerine hitap eder ama akıl yetmez, iradeni de dindar olmak için dini anlamak yetmez, dini öğrenmek yetmez. Dindar olmak için dine iradeni o dini yaşama doğrultusunda önce inanma sonra yaşama doğrultusunda kullanman gerekir. Dolayısıyla hüsn ihtiyar yani baskı altında kalmadan özgür, hür kendi seçimleriyle e, dine tabi olur insanlar. Dine tabi olunca ne elde eder? Bizzat hayır olan yani sana göre bana göre ona göre şu çağa göre bu devre göre şu zamana şu coğrafyaya göre değil özünde hayır asırlar geçse de zamanlar devirler efendim coğrafyalar değişse de değişmeyecek olan hayırları elde eder bunu yaptığı zaman kişi bu hayırların zirvesi Allah'ın rızasıdır Allah ondan razı olur bunu yaptığı zaman peki rızayı hakkın en büyük vesilesi nedir şimdi onu söylüyor rızayı hakkın yani Allah'ın sizden razı olmasının en büyük vesilesi hakka rızadır başta sen ondan razı olacaksın işte Fecir suresinde geçtiği gibi demiştik hübbü hayrın başı Hübbü haktır diye, diyor bu bölüm, bu paragrafın sonunda. isterseniz oraya doğru biraz okuyalım. Ve hakka razı olmayan hayrı sade hayır olduğu için sevip yapamaz. Kendine ait peşin bir menfaat arar. Yani işte affediyorum da ne oluyor? Gene de insanlardan işte ezik muamelesi görüyorum. İşte aptal muamelesi görüyorum. Tekrar tekrar bana aynı hatayı yapıyorlar. Bugüne kadar affettik de ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Din senden affetmeni istiyor. Mesela e, akrabalık hukuku olan birini efendim öyle olmasa bile yani insanlar arkadaşlar e, aynı evde yıllarca dargın yaşıyorlar e, kardeşleriyle yıllarca görüşmüyorlar babalarıyla analarıyla yıllarca görüşmüyorlar yapamıyorlar yani işte diyor ki hakka razı olmayan hayrı sadece hayır olduğu için sevip yapamaz. Kendine ait peşin bir menfaat arar. Ben böyle yapınca ne olacak peki? Gerçi hayrın behemehal, meccani olması şart değildir. Yani bir iyiliğin mutlak ve mutlak surette karşılıksız olması şart değildir. Ve nezdi hakta zayi ve heba olan hiçbir hayır yoktur. O yüzden de allah Teala mutlaka zerre kadar bir iyiliğin de karşılığını verecek. Fakat bir hayrın, Filhal böyle bir endişeyi menfaatle yapılması, yani siz bir iyilik yapıyorsunuz, faraza. Burada çok girift bir inceliğe temas ediyor elmalı. İnşallah e, dar vakitte dikkatlerinizi verebiliyorsunuzdur. Çünkü biliyorum çoğunuz yemek falan akşam hazırlıklarını yaparken dinliyorsunuz. Ama sonra inşallah okursunuz, üzerinden geçersiniz. Şimdi diyor ki bakın, hayrın. Filhal böyle bir endişeyi menfaatle yapılması. Yani ben işte affedeceğim işte o da bana şöyle hoşgörülü davranacak ya da ne bileyim oradan işte bir beklentim var. O beklentimin olması için onun bana yaptığı bu kabalığı veya bu haksızlığı görmezlikten geleyim. Yani bir şeyi bekliyorsun. Hakka nafi olmak için değil, haktan müntefi olmak için yapılan bir hayırdır bu. Yani hak ve hakikate... Hizmetkar olmak için değil, faydalı olmak için değil, hak ve hakikat yücelsin, Allah'ın sözü yücelsin, Allah'ın sözü doğrudur, ona tabi olayım, en üstün benim nazarımda en azından, benim kalbimde, benim aklımda en üstün Allah'ın sözü olsun diye değil, Ondan müntefi olmak için yani hakka nafi olmak için değil haktan müntefi, sen haktan yararlanmak için yani ben affedeyim ki burada görmezlikten geleyim ki işte şöyle bir miras meselesi var orada biraz daha payım fazla olsun ya da bir iyilik yapayım ki Efendim karşılığında şöyle bir şey istemeye yüzüm olsun gibi bir amaçla yapıldığında haktan müntefi olmak için yapılan ve binaneley, ecrini haktan isteyen peşin bir muvazadır. Peşin bir değiş tokuş yapmış oluyoruz. Yani arkadaşlar işte bu yüzden burada zihninize şimdi bir kıymık atayım. Mesela bazı ibadetlerin insan vücuduna ruhuna bedenine işte nasıl şifa olduğuna dair bilimsel bir takım açıklamalar yapılıyor ki bunlar hani bizi çok ikna ediyor hakikaten bak bu Allah Allah Teala bize faydalı olan bir şey ister bize yanlış zar zarar zaten istemez de boş bir şey dahi istemez yani mutlaka bizden bir şey istemişse o bize faydalıdır bak gördün mü işte secdenin şöyle bir faydası var abdest almanın böyle bir faydası var oruç tutmanın şu kadar sıhhate faydaları var dediğimizde eğer Allah korusun yani o niyetler o ibadete niyet ederken sadece ve sadece Rabbim bunu yap dediği için, Rabbim bunu güzel gördüğü için, Rabbim bunu benden istediği için ve ona güvenerek yani çünkü o bana yanlış söylemez, o bana boş bir şey, hikmetsiz bir şey söylemez o söylemişse mutlak surette bir anlamı var diyerek tam bir teslimiyetle yapmaktan işte şimdi namaz abdest alırken de akupunktur noktalarına masaj yapıyorum işte secdeye gittiğimde de beynime daha fazla kan gidiyor, işte şunu yap Yaptığım, şu hareketi yaptığımda da şöyle bir e, e, sıhhi bir faydası var. Oruç tuttuğumda işte sindirim sistemim e, dinleniyor vesaire detoks oluyor gibi bir takım amaçlar düşünülmeye başlandığında ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sırf bunun için yaparsak e, ne yapmış oluyoruz? Muazzam bir karşılık alabilecekken üstelik de o faydaları da alabilecekken çünkü onu yapan herkes o faydalardan istifade eder. O muazzam karşılığı bırakıp sadece o faydayı e, almış oluyoruz Allah korusun. E, bu ise hayrı hayır olduğu için yapmak ve hak ile bir muamele icra etmek değildir. Yani e, hayrı hayır olduğu için yapmak ve hakla ilişkiye girmek. Yani hakikate duyduğun saygı, Allah'tan gelen, haktan gelene duyduğun hürmeti ortaya koyduğun bir davranış olmaktan çıkar artık. Çünkü orada bir hesap girdi işin içine. E, i̇nsanlar arası ilişkilerde de böyledir arkadaşlar. Yani kuvvetli insanlar mesela hiç kimsenin dostluğundan emin olamıyorlar kolay kolay. Çünkü onlara yaklaşanlar acaba gerçekten hani o insan olduğu için mi ona yaklaşıyor yoksa işte ben buna yakın durayım diye mi? Yani o mevkiler karşıdan baktığımızda makamlar, mevkiler, kudret, bir takım sosyal güçler, zenginlik vesaire. Makamlar işte e, statüler e, ne güzel hani güzel bir şey Allah'ın nimetidir asla reddolunmaz inkar olunmaz biz dünyada da Allah'tan iyilik ve güzellik ahirette de iyilik ve güzellik isteriz ama oralarda onların ne kadar güvensiz ilişkiler üzerinde e, ve çoğu zaman da yalnız kaldıklarını bilelim karşıdan ben e, üzülüyorum ve dua ediyorum bazen arkadaşlar. Ecrini haktan isteyerek yapmak ise, yani buradaki nüansı inşallah anlatabilmişimdir. Sırf haktan gelene saygıdan dolayı bir şeyi yapmakla, onun ecrini birinci sıraya koyarak, ecrini, orada bir karşılık beklemeyi birinci sıraya koyarak yapmak arasındaki farkı anlattı. Ecrini haktan isteyerek yapmak ise, yani uhrevi, yani dünyadaki işte faydaları menfaatleri hiçbirini sana sağlayacağı hikmetleri hiçbirini düşünmeden doğrudan doğruya haktan istemek. Allah Allah'ım sen emrettiğin için yapıyorum sen istediğin için ben bunu yapıyorum ve karşılığını da sadece senden bekliyorum nasıl uygun görürsen diyebilmek herhalde biliyorsunuz bu her halükarda demek hak ile bir muamele yapmak ve hakkı hayrı tanıyarak yapmaktır yani ne yapmış oluyorsun böyle yaptığında hak ile bir ilişkiye girmiş oluyorsun yani diyorsun ki bakın şimdi anlaşıldı mı burası arkadaşlar şunu demek istiyor yani siz mesela işte bir para verip Karşılığında ekmek aldığınızda oradaki kişiye en fazla bir hayırlı işler diyorsunuz. Orada o kişiyle bir şeyiniz yok, bir ilişkiniz yok. Orada bir değiş tokuş yapıyorsunuz. Hatta bir daha görseniz yüzünü bile tanımazsınız yani başka yerde karşılaşsınız. O zatın bir anlamı yok sizin için. Yani anlamlı olan ekmek ve sizin o ekmek için verdiğiniz karşılık. Bir ibadeti, bir iyiliği, sosyal, fiziki fark etmez. Yani dünyevi bir menfaat için yaptığımızda hakla ilişkiye girmemiş oluyoruz arkadaşlar. allah Teala Allah Teala. yani neye bakıyoruz? Ha, şu ödül var, şu iyilik var, şu rahmet var. İşte veyahut da şöyle bir menfaatim var benim buradan. Efendim sadece ona odaklanıyoruz. Hakka yönelmiyoruz. Ama o Acil, dünyevi menfaatleri hiç düşünmeksizin. Sırf Allah benden bunu istiyor diye. Yani o işi niçin yapıyoruz? Bize ne getirecek diye düşündüğümüz için değil. İsteyen makamın hatırı için yapıyoruz. İsteyen makamın hatırı için. İşte bu hakkı hayrı tanıyarak hak ile bir... Muameleye, bir ilişkiye girmek demektir. Bu da hayrı hakikaten hayır olduğu için yapmak demektir. Çünkü hayır zaten ve hakikaten böyledir. Fakat bu ecri sade ahirette mülahaza ederek yapmak daha yüksek bir mertebe kemaldir. Yani Allah'ım ben sen emrettiğin için yapıyorum ama hani dünyada da bunun karşılığı Olsun işte bak şu tesbihi şunun için çekiyorum, şu duayı şunun için okuyorum falan. Böyle değil de sırf ahirete mülahaza ederek yapmak en yüksek kemaldir. Demek olur ki hak tanımayan ve hakperest olmayanların hayrı bir hakkın tanımak ve hayrı hakikaten hayır olduğu için yapmak ihtimalleri yoktur. Yani önce e, sen kime inanıyorsun? Nasıl bir varlık senin yaratıcın? Onun için arkadaşlar Allah bilgisi bizim bütün Müslümanlığımızın, ahlakımızın, insanlığımızın temelini oluşturur. Bu yüzden mesela bütün vahilerde ana fikir, ana gaye Cenab-ı Hakk'ın kendisini kullarına anlatmasıdır. Bunun için inmiştir bütün vahiler. Ee, ne olacak anlatınca yani meşhur mu olacak haşa? Herkes onu bilince yani şöhreti mi artıyor, tövbe estağfurullah takipçisi mi artıyor? Değil tabii değil mi arkadaşlar? Niçin yapıyor bunu? Çünkü onu bütün düşüncelerimizin, niyetlerimizin, bütün hedeflerimizin merkezine koymadığımızda bizim yapımız bozuluyor. Bizi o şekilde tasarlamış çünkü. Ya rahatsızlıklar ya dünyevi rahatsızlıklar, sosyal problemler, psikolojik problemler çıkıyor. Çünkü merkezde o yok. Arkadaşlar şöyle bir düşünün Allah'ın rızasını birinci sıraya koymadığınızda iyiliği ne kadar sürdürebilirsiniz ki? Kendi ailenize karşı bile. Allah'ım bunu senin rızan için yapıyorum. Yani mesela aklıma gelen ilk örneği söyleyeyim. İnsanın ailesine arkadaşlar yemek yapması içinizde belki hiç yemek yapmamış olanlar vardır. 3-4 kişiye bile olsa. Arkadaşlar 40 yıl günde 3 öğün bir evi doyurmak ne demek biliyor musunuz? Nasıl bir çaba yani? Nasıl bir Emek, nasıl bir çaba, nasıl bir zihinsel efor, nasıl bir bedensel efor. Veya işte bir insanın sadece evini geçindirmek için belki de hiç sevmediği bir işi yapması hayatı boyunca, 30-40 yıl boyunca. O işi aslında sevmiyor. Mesela ben de düşünürdüm bazen, düşünüyorum Allah'ın mecbur etmesin. Yani mesela bekçilik yapmak zorunda kalsaydım ben bir yerde oturacaksın işte sitenin güvenliğinde oturacaksın akşama kadar. Nasıl olurdum acaba? Yani ben bekçilik yapmayı çok seviyorum ya da ne bileyim işte şu iş işleri küçümsediğimden değil, size uymadığı için, karakterinize uymadığı için. E, nice işler var ki arkadaşlar, işte Charlie Chaplin hepimiz adına eleştirdi onları, değil mi? Yani bütün gün düğme çeviriyor adam, başka hiçbir şey yapmıyor. Ve bunun niçin yapıyor? O işte fabrika mesela e, bir akrabalarımdan var öyle fabrikalarda çalışanlar, yurt dışında e, bir tanesi mesela diyor ki. Yani işte büyük bir fabrikanın mutfağında çalışıyor ve şey yok, soğutucu yok. Klima yok mutfakta yani. Kazanlar kaynıyor, yemekler yapılıyor, fırınlar yanıyor, bulaşık makineleri çalışıyor. makina da de değil yani bulaşıklar açık bir makinede yıkanıyor falan. Yani buhar her taraf ve orada çalışacak. Çok mu zevkli bu? Bunu insan Allah'ın rızasını düşünmese işte o yüzden hadis okumamız çok önemli arkadaşlar. Çünkü hadislerde bu detaylar veriliyor. Ve sizi e, yaptığınız yani nasıl diyeyim bugün romanlarda anlatılan, felsefi metinlerde tartışılan, sosyolojide araştırılan, üzerinde çalışılan pek çok problemi daha başlamadan çözüyor yani. Eğer tabi canı gönülden tabi olabilirsiniz. Çünkü size çok anlamsız, sıradan ve Hani kendinizi kötü hissettiren basit bir iş yapıyorsunuz diyelim. Diyor ki sizin ailenizin ağzına koyduğunuz her lokma sadakadır diyor Efendimiz. Şimdi böyle bir düşünün o zaman o işte sabahın beşinden akşamın beşine altısına kadar o mutfakta çalışan insan da bir ibadet şevkiyle çalışıyor. Eğer bunu içselleştirebilirse, işte o yüzden hakkı hak olarak tanımak ve ondan gelenden ondan gelene razı olmak yani. E, bütün gün 30 yıl, 40 yıl boyunca bütün gün yemek yapan, belki de hani e, 40 yıl boyunca 4 kere bile eline sağlık denmemiş olabilir. Kadın da bu şevkle yapıyor. Karşılığını Allah'tan bekleyerek yapıyor. Yani... E, bazı e, hocalarımız akademisyenlerimiz arkadaşlar bu vaizleri kıssacıları eskiden kassas denirmiş böyle köy köy dolaşıp kıssalar anlatırmış Hz Ali cenkleri işte Hz Hamza'nın kahramanlıkları falan onları çok küçümsüyorlar ama size bir şey söyleyeyim bu e, en alt tabakanın toplumda e, bu işleri e, dürüstlükle yürütmesi yeri geldiğinde vatanı için gözünü kırpmadan şehit olması, savaşlarda gösterdikleri kahramanlıklar, vatanlarına gösterdikleri bağlılıklar, ailelerine gösterdikleri sadakat ve mutlu olabilmeleri, yani o şartlar içerisinde mutlu olabilmeleri, ha, siz bunu tabii başka bir açıdan da eleştirebilirsiniz. Ama unutmayın piramidin tepesine hepimiz sığmayız yani. Piramidin tabanını dolduracağız çoğunluk. Ve o piramidin tabanı hem tepenin hem tabanın hakla ilişki kurması lazım arkadaşlar. Eğer hakla ilişkiyi kuramazsa işte toplum dağılır. İmamesi kopmuş tesbih gibi o toplum dağılır. Şimdi biz işte onu ufak ufak yaşıyoruz arkadaşlar. Aile parçalanıyor, boşanmalar artıyor. Efendim iş hayatında, ticarette hilekarlıklar, sahtekarlıklar, düzenbazlıklar artıyor. Kimse kimseye güvenemiyor. Her yere kameralar takılıyor. İşte çocuklar ailelerinden uzaklaşıyor. Çünkü bu evin çatısının altında olması o ailenin yanında olduğunu göstermiyor ki zihniyet olarak. Ee, yani benim yakınlarımda bile var çocuğun en büyük hayali yurt dışına gidebilecek parayı biriktirmek yani şey değil ailesiyle bir gelecek düşünmüyor bu şimdi bir arada olduklarını mı gösterir onun için arkadaşlar hubbu hayrın başı hubbu haktır yani bu ilişkilerin bütün bu yaşamımızdaki e, aşamaları Hak ile birleştiremezsek, hak fikriyle birleştiremezsek arkadaşlar Allah Teala hakkında, onun dini hakkında, onun bize takdir ettiği hayat hakkında sağlam ve doğru bilgilerimiz yoksa ve onlarla onları bir, yani günlük yaşamla o sağlam bilgileri birleştiremiyorsak dağılırız çözülürüz arkadaşlar çözülme gelir. E, demek olur ki hakkı tanımayan ve hakperest olmayanların hayrı bir hakkın tanımak ve hayrı hakikaten hayır olduğu için yapmak ihtimalleri yoktur. Çünkü motivasyonları yoktur. Hakkı tanımıyor. Haktan gelecek karşılığı tanımıyor. Nasıl motive olacak hayrı hayır olduğu için yani iyiliği sırf iyilik olduğu için hiçbir karşılık beklemeden yapmayı nasıl yapacak? Hangi motivasyonla yapacak? Hubbu hayrın başı hubbu haktır diyor. Bu cümle de altın bir cümle. Pub bu hayrın başı bu haktır. Yani bütün hayırların başı hakkı sevmektir. Hay, daha doğrusu hayrı sevdiğinin, hayrı sevmenin, düzeltiyorum, hayrı sevmenin başlangıcı hakkı sevmektir. Hakkı seversen hayrı sevebilirsin, iyiliği sevebilirsin. Ve samimiyet ve ihlasın şartı evveli hakperestliktir. Bir şeyi samimiyetle ve ihlasla yapabilmen için hakka, hakkı ter, en yüce tutman gerekir. Hakka tapıyor olman gerekir. Hakkı yücelttiğin zaman en yücede hak ve onun rızası olduğu zaman arkadaşlar ee, samimi olursun, ihlaslı olursun. Allah rızası için yapmış olursun. İşte bunun içindir ki Dinin hakkın hakikati cinsiyesi vazı ilahi olmazdır. Geldi tanımın son kısmına. İşte bu yüzden hak din Allah tarafından konulmuş olan dindir, vazı ilahi. Çünkü öyle öyle olmazsa pür hakikati e, temsil etmiş olmaz, falanın hakikatini göstermiş olur. Yani e, insanların müdahale ettiği, insanların ürettiği inançlar, ideolojiler, dinler. E, hakikati değil o insanın hakikat konusundaki algısını ve fikrini bize anlatır. Çünkü mevzuat-ı yani diğer konulmuş olan sistemler zat-ı hakka muzaf değildir. Yani Allah'ın zatına e, izafe edilmez. Mesela ne diyoruz? Hak din diyoruz. İslam dini için. Hakkın dine, hakkın kelamı, hakkın kitabı diyoruz. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Ve arazı ı ile malüldürler. Yani kişinin garezleri, amaçlarıyla e, malüldür, sakatlanmıştır. Yani e, kişilerin ortaya koyduğu ideolojiler o kişinin ulaşmak istediği amaçlar ve hedeflerin eseri olan hastalıkları taşır bünyesinde. Onun amaçlarına hizmet etmek için çünkü konuyor. Bu ise bizzat hayra değil, bizzat şerre, şerre ve şirk cidale sürükler. Bu parçalanma demektir, şer demektir, çatışma demektir, kavga demektir, e, şirk demektir. Niye? Çünkü e, onun fikri öyleyse benim de fikrim böyle dersiniz. Yani arkadaşlar Allah'ın kitabını bırakıp bırakıp, yanlış anlaşılmasın burası, e, Allah'ın kitabını bırakıp falanın düşüncesine, falanın sistemine tabi olduğunuzda kendiniz gibi birinin e, belirlediği yoldan gitmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. O, o, o da sizin gibi biri. Tamam daha kafası çalışıyor olabilir, efendim daha bilgili, daha kültürlü olabilir, daha çok araştırmış çalışmış olabilir ama nefsi var. Efendim sınırlı bilgi ne kadar akıllı olursa olsun aklı sınırlı metafiziği bilmiyor sonra bu dünyanın sonunu bilmiyor nereye gidiyoruz bunu bilmiyor ve e, yanıltmaması imkansız Bu ise dedik cidale sürükler ve hele hüsnü ihtiyar ile hayra sev gayesini hiç tazamın etmez o vaz ilahi olan yani Allah'ın koyduklarının dışındaki dinler inançlar arkadaşlar hayra sevk yani insanların mutlak anlamda hiçbir içine şer bulaşmamış hayra sevk iddiasını hiçbir şekilde taşıyamazlar Çünkü ağzı şahsiye şahsi amaçlar garezler ee, hedefler şaibesi hissedilen herhangi bir sevkte yani sizi birisi bir şeye teşvik ediyor ve orada onun kişisel bir amacı olduğunu hissediyorsunuz o teşvikte. İhtiyarı beşer derhal bulanır ve fesada uğrar. Kişinin iradesi fesada uğrar. Or orada e, içinize bir kurt düşer yani. Bu ne yapmak istiyor dersiniz, demelisiniz. Ve zaten garazı şahsi hayrın bile hayriyetine manidir. Şahsi hedefler karışması işin içine. Hayrın hayır olmasına bile engel olur. Dedik ya onları az önce anlattık. Fakat vaz ilahi nasıl anlaşılır? Buradan sonra arkadaşlar çok daha çetrefilli bölümler geliyor. Yani biz bir dinin, bir sistemin, bir metnin Allah tarafından konduğunu nasıl bileceğiz? Allah'ın kelamı olduğunu nereden bileceğiz? O dinin ha hak din. Hakkın dini, hakkın kelamı olduğunu, o kelamın nasıl bileceğiz? vaz ilahi nasıl anlaşılır? Bu nokta dinin en mühim bir meselesini teşkil eder. Şüphesiz vaz ilahi bizzat Hak Teala'nın ilmi, irade ve rızasını gösteren Delail ile anlaşılır. Yani bir, bir sistemin Allah tarafından konduğunu nereden biliriz? Ee, Cenab-ı Hakk'ın irade ve rızasını, yani ne istiyor bizden, neyden hoşnut oluyor. Bunu gösteren delillerle anlaşılır ki bunların en kuvvetlisi Kur'an gibi hitabullah'tır. Allah'ın hitabına, hitabını, nasıl diyelim, o hitabın ilahi bir hitap olduğunu anlarız. Kalp ve akıl bu hitabı biz zarure veya bil istidlal fehmü telakki eyler esasında ruhun bütün mevcudiyetiyle onu vaz ilahi olarak anlaması lazımdır. Ee, Tabi yani burada şimdi vahye muhatap olan da problem yok değil mi arkadaşlar? Yani peygamberimizin aklına hiç geldi mi en başta bir şüphe etti ben hani melek mi benimle konuşuyor yoksa ben deliriyor muyum? Hani kafayı, kafam mı bozuldu, algılarım mı bozuldu diye bir e, endişesi oldu Varaka'ya gitmesi filan biliyorsunuz. E, fakat daha sonra artık Emin olduktan sonra arkadaşlar o hiçbir şekilde şüphe duymuyor. Yani şöyle düşünün. Ben böyle hayal ederim. Bazen kendinizi onun yerine koyun. Ee, tahminim arkadaşlar inşallah yanlış bir şey söylemiyorumdur. Ee, benim tahminim olduğu için yanlış olma ihtimali var. Lütfen kesin bilgi gibi düşünmeyin. Ben Efendimizin e, peygamberlikten önce sakin ve Başkalarına kıyasla içe dönük bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani daha sakin mizaçlı, daha içe dönük, daha böyle evet çok çalışkan, çok toplumun içinde ama toplumun önüne düşmüyor. Çok böyle öne düşen işler yapmıyor. Çıkıp konuşmalar falan yapmıyor yani bir yerlerde. Darun Nedveler'de şurada burada böyle bir şey değil. Ee, öncülerden değil yani. Ee, tabii Allah Teala koruyordu onu muhakkak. Şimdi bu insana, bu karakterdeki insana Cenab-ı Hak diyor ki, git işte müşriklere de ki, e, siz ve taptıklarınız cehennem odunusunuz. İşte de ki atalarınız yanlış yoldaysa hala onlara uyacak mısınız? Atalarınız da cehennemlik. De diyor. Yani okuyun Mekke müşriklerine hitap eden e, ayetleri. Nasıl söyleyecek Efendimiz onları onlara? Kibar bir insan. Yani arkadaşlar Allah'tan gel... Yani birkaç yerde vardır Kur'an-ı başka peygamberler için de söylenir galiba Şuayb Aleyhisselam. Yani ben ne yapabilirim ki diyor bu vahiy ben bunu nasıl saklayabilirim diyor. Anlatabildim mi? Yani... Siz de Kur'an'a öyle bakın arkadaşlar. Kur'an'a inanıyor. Kem küm ıkmık etmeyin. Bu Allah'ın kitabı ya. Allah'ın sözü. Yani birisi mücadele edecekse veya işte hoşuna gitmeyecekse Allah ile mücadele ediyor. Benimle değil. Ben sadece o sözü ona aktarıyorum. Bak burada böyle bir şey var diyorum. Peygamberimizin de mevkii o. Onun için yani e, vahye muhatap olanın bunu benliğinin en derinliklerine kadar bir defa sindirmesi lazım. Şu, bu söz Allah'ın sözü. Bizler için de, peygamberler için öyle, bizler için de arkadaşlar iman ettikten sonra öyle. Yani bu söz Allah'ın sözü. Çocuğumun hoşuna gitmiyormuş, ötekinin bilmem neresinden sıkılıyormuş, bir iki böyle. Tabii ki açıklamaya çalışırım, izah etmeye çalışırım, hikmetlerini bulmaya çalışırım ama... Yani ben bunu senin hoşuna gidecek şekle sokamam. Müşrikler de peygamberimize öyle dediler. Bize bundan başka bir metin getir veyahut da bunu tebdil et, değiştir, düzenle dediler. Bakın sanki bugün inmiş gibi değil mi? Dediler ki hoşumuza gidecek şekle sok dediler bu kitabı. Bu noktada bazı filozoflar yani e, bazı düşünürler zevki vicdanı kafi görmüşler. Yani demişler ki vicdan insana hakikati söyler. Fakat alelitlak, zevki vicdan pek şahsi bir sebeptir. Ve alemde her şahsın kendine mahsus bir zevki vicdanı vardır. Ve o halde fertler kadar da din vardır demek lazım gelir. Halbuki hak bir olduğu gibi dini hak da birdir. Arkadaşlar bugün bununla da mücadele ediyor. Biraz postmodernizm ne demek ne yapmaya çalışıyor, Çoğul, hakikatin çoğulluğu ne demek birazcık oralara bakın ve onların pratikteki e, tezahürlerini iyi tanıyın arkadaşlar. Yani ayak seslerini duymanız lazım ki evinize girmeden önce engelleyin veya işte gönül hanenize girmeden önce engelleyin. Dini hak da birdir ve hakkı bulmak için maverayı vicdana da bir nazar atfetmek icap eder. Sırf vicdanım, benimle sınırlı olan vicdanım, hakkın, hakikatin tek ölçüsü olamaz. Vicdanın ötesine de, onun kuşatamadığı alanlara da bakmam gerekir. Şu halde vicdanı küllü, yani bütün evreni kuşatan bir vicdan var mı? Külli bir vicdan veya bunu temsil eden bir ruh küll? bulmak ve o ruhu küllün kalbini miyar olarak ahsetmek e, zaruri olur. Bütün insanlığı kuşatan, herkesin hayrını kuşatan, herkesin iyiliğine, hakka vasıl olmasını içine alabilen bir külli ruh var mı? Onu bulmak ve onun kalbini ölçü olarak almak lazım gelir. Diğer bazıları yalnız akla müracaat etmişler yani bazıları hakikatin ölçüsünü vicdan mesela instagramda arkadaşlar vicdanın vicdanı neredeyse ilah yapmışlar. Ya tamam da hangi vicdan kimin vicdanı vicdanımız bizim e, deneyimlerimizin dışında mı yani benim tecrübelerim benim yaşantılarım vicdanımı etkilemiyor mu? Vicdan hep aynı güçte, hep aynı saflıkta, benim içimde benden hiç etkilenmeden yaşamaya devam ediyor mu? Yoksa benim davranışlarım, psikolojiye bakın bununla ilgili. Benim davranışlarım, benim alışkanlıklarım, benim tekrarladığım bir takım itiyat haline, alışkanlık haline getirdiğim tutumlarım, vicdanımın düzeyini ve e, ne e, algılarını değiştiriyor mu arkadaşlar? Vicdan durağan bir şey değil ki. Hadi diyelim ki ben kendi vicdanımı esas alayım. Durağım bir şey değil ki. Mafya babasının da kendine göre bir vicdanı var. Efendim herkesi aldatan insanın da kendine göre bir vicdanı var. E, ve hatta bizim vicdanımız bazen e, sesi kısılıyor arkadaşlar. Niye? Niye sesi kısılıyor? Niye yavaşlıyor? Çünkü onu dinlemediğiniz sürece vicdan sesini e, kısıyor. Ve giderek hiç duyulmaz oluyor sesi. Diğer bazıları yalnız akla müracaat etmişler ve aklın hakkı hayırda hakimi yegane olduğunu zannetmişlerdir. Yani neyin iyilik olduğunu bize akıl söyler demişlerdir. Akşam namazı vakti girdiği için bir, birkaç dakikaya bırakacağım. Belki saati de bundan sonra yeniden düzenleriz namaza göre. Çünkü akıl şahıs değildir. Nitekim hak bir olduğu gibi akıl içinde tarik birdir deriz. Fakat akıl yani aslında hani akıl bir şahıs değildir. Akıl için yol birdir ne demek? Yani üzerinde biraz düşünsen her akıl neyin doğru olduğunu bulabilir demektir. Fakat akıl en iyi bir vasıtayı idrak olmakla beraber çok iyi bir e, algılama gücü, algılama vasıtası olmakla beraber ahvali kalpte hakim olamadığından Kalbe hakim olsaydı efendim akıllıca sevgiler üretirdik değil mi arkadaşlar? <gülüyor> akıl alettir, hakim değildir arkadaşlar. Ee, kalp hakimdir bedene. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hitaplar hep kalbedir. Lehum kulubun la yefgahune biha. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre biz kalple anlarız. Kalple, kalp hakimdir. Ee, akıl imanı ya imanın yani kalbin durumuna göre ya imanın kontrolündedir ya nefsin kontrolündedir arkadaşlar. İmanın kontrolünden çıktığı an nefsin kontrolüne girer. Dolayısıyla en büyük zararları toplumlara nefsi çok azgın, kalbi çok zayıf, aklı çok keskin olanlar yapar. En büyük zararları onlar verir. Kalbi sapmış. Nefsi azmış, aklı da çok kuvvetli. Düşünün ne oluyor o zaman? Kalp zayıf, kalp hükmedemiyor yani kalpdeki iman, vicdan zayıflamış. O hükmedemiyor akla. O aradan çekilince akıl nefisle baş başa kalıyor. Nefis çok güçlü arkadaşlar ve zeka da keskin. Bu yüzden mesela e, memleketleri batıranlar, Efendim soyup soğana çevirenler, iflas, insanları iflaslara sürükleyenler, dünya çapında büyük ekonomik krizler çıkaranlar bunlar sıradan vasat zekaya sahip insanlar değildir. Son derece keskin zekaya sahip çok iyi eğitimli insanlardır. Eğer iman ve vicdan yoksa yani kalp devre dışı kalmışsa arkadaşlar o aklın keskinliği ve o tecrübesi, ilmi, birikimi olduğu gibi nefsin hizmetine girer. Bu da o toplum için büyük bir felakete sebep olur. Akıl ne dedi? En iyi bir vasıta idrak olmakla beraber ahvali katte hakim olmadığında ruhun bütün mevcudiyetine intibak edemez. Ve binaenaleyh vazı ilahiyi yani Allah'ın koyduğu e, hakikat kriterlerini fehmu telakkiide anlamak ve e, kavramakta mebadiye muhtaç ikinci derecede bir aleti gayrı hakime olmaktan ileri geçemez öncüllere muhtaç yani birinin akla akıl yani hüküm koyamıyor onları akla getirip Önüne sunması gerekir. Efendim inşallah doğru anlatıyorumdur. Bu nedenle de ikinci derecedendir. Akıl hüküm koyamıyor mu diyeceksiniz şimdi koyar, bal gibi de koyar. Koyar da hak olmuyor koyduğu hüküm. İşte az önce akıl hakka tek başına ulaşamıyor. Bir takım desteklere, öncüllere muhtaç ikinci dereceden bir aleti gayri hakime. Yani hakim olmayan, bedene, hayata hakim olmayan bir alet olmaktan ileri geçemez. O yüzden mesela hayatın alet edevat kısmında akıl çok başarılı. <gülüyor> Dikkat ederseniz teknoloji, bilim bunlar hayatın alet edevat kısmıdır arkadaşlar. Hayatınızı daha kolay, daha konforlu, daha efendim ne bileyim güçlü yaşamanızı sağlar. Ama hayata anlam vermekte hayatı e, iyileştirmekte, sizi iyiliğe yaklaştırmakta pek bir şey yapamıyor vahiy olmadığında. O halde vaz ilahi evvel emirde ruhu insaniye bütün mevcudiyetiyle muntabık, insan ruhuna bütün mevcudiyetiyle uyumlu, şuhudi ve bedihi bir ilmi zaruri ile tecelli etmelidir. Gözlemlenebilir, açık ve kesin bir İl, e, ilmi zaruri yani aksi söylenemeyecek bir ilmi zaruri ile tecelli etmelidir vaz ilahi dediğimiz şey ki bu tecelli bizzat hakkın vaz-ı hitabı olduğunu, olduğu kendi kendine mütebeyyin ve aşikar olsun da bilahire akıllar tecrübe ve istidlal ile kalpler zevk ve inşirah ile bundan ahzı feyzetsinler etsinler. Yani öyle açık ve kesin olmalıdır ki onun vahiy olduğu efendim kendi yani tartışılmaz bir şekilde ortada olmalıdır. Akıllar tecrübe sahibi oldukça, deliller buldukça o vahiyden daha çok zevk almaya başlayacaklar. Çünkü işte az önce söylediğim gibi bilimler ilerledikçe bakacak ki aa vahiy ne kadar doğru söylüyor. Aklın tecrübesi bilgisi arttıkça kalpler de zevk ve inşirah ile mi haz alarak onları oraya uydukça, ve o vahye uydukça yaşadığı haz, aldığı zevk, mutluluk, hayatının tadı, güzelliği ile bundan ahsı feyz etsinler. İşte bu ilmi zaruriye lisan-ı şer'i'de vahiy ve bu mashara da mazhariyete de nübüvvet itlak olunur. Yani vahiy, vahyi duyduğunuz an onun bir beşer sözü olmadığını anlarsınız. Bir insan sözü değil açık bedihi kesin tartışılmaz bir şekilde zaten bizim bunu hiç tartışmamamız gerekir arkadaşlar bana sorarsanız çünkü yeryüzünde başka böyle bir metin yok yani başka böyle bir metin yok bir kitap bir peygambere dayanıyor peygamberin peygamberliği hakkında Arkadaşlar azıcık azıcık mürekkep yalamış olanın hiçbir şüphesi olmaz. Bizim bizler için söylüyorum bunu. Çünkü işte okur yazar değil, az önce söylediğim gibi toplumda bir liderlik hevesi olan birisi değil. Zengin zaten çok iyi bir yani özellikle peygamber olduğu dönemde iyi bir hayatı var, mutlu kendi halinde ve böyle şey, ne şiirle uğraşmış ne edebiyatla uğraşmış ne çıkıp hutbeler irade etmiş. Çünkü o dönemde hutbeler de çok yaygın özellikle panayırlarda verilen hutbeler. Bunların hiçbirini yapmamış birisi bir gün bütün klasik dönem Arap şairlerini aciz bırakan gelip şiirlerini Kabe'nin duvarından alıp yırtmalarıyla neticelen müşrik şairler bunlar arkadaşlar bir söz söylüyor. Ve meydan okuyor. Diyor ki eğer bunun bir beşer sözü olduğunu düşünüyorsanız gelin bütün heyetinizi de toplayın. Yani öyle bir kişi de değil tek başınıza da değil. Bütün heyetinizi toplayın ve buna denk bir söz söyleyin diyor. Ve o kitap o metin arkadaşlar o günkü iletişim şartlarını düşünün. Yani Hicaz bölgesinden bütün dünyaya yayılıyor. İman edenleri o kitaba inananlar çok büyük bir medeniyet kuruyor. Dünyayı dolaşıyor ve bugüne kadar hiçbir varyantı olmadan bugüne kadar geliyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzen ve manen muciz olmasının ne demek olduğunu, Kur'an'ın mucize oluşunun ne demek olduğunu da, e, olduğuna da bakmayı size bırakıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bize bu e, mecraları açan e, Fikriyat'taki arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah bir keder olmazsa buluşmak üzere.